Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden 19 Ağustos Pazartesi 9 gün bayram ta tatil yapanlar işte memleketlerine yaşamış oldukları beldelere işlerine güçlerine başlayanlar oldu. Ben bugün öğle namazını Dışarıda kılmak üzere, hem de biraz da dolaşma bahanesiyle biraz dışarı çıktım. Eski içerisinde bulunduğum cemaat olan İsmail Ağa cemaatinden bir arkadaşa rast geldiğimde cemaatlerin içinden sıyrılmış olduğumun, bütün cemaatlerin reddettiğimin herhangi bir siyasi dernek, vakıf ne olursa olsun bu cemaatlerden uzak kalmamın ne kadar doğru ve isabetli bir karar olduğunu bir kez daha e, farkına varmakla birlikte gözlemlemiş oldum. Bir arkadaşla karşılaştım. Cemaatin içinde ve cemaattan ziyade e, oturduğum yani 30 senedir, 40 senedir aynı ikametgahta üzerinde oturduğum yerde tanıdığım insanların birbirlerinden nasıl koptuğunu Birbirlerine nasıl düşman olduğunu, birbirleriyle nasıl husumet içerisinde birbirlerine kim beslediklerini, birbirlerinin arkalarından konuştuklarını, birbirlerinin kuyularını kazdıklarını görmüş oldum. Allah hamdolsun ki yıllar evvel e, cemaatlerden kendimi soyutlayarak e, hiçbir cemaate, hiçbir tarikata, e, hiçbir derne, hiçbir siyasi partiye e, üye olmadığımı e, ikrar etmemin çok doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha öğrenmiş oldum. Kendini İslam'a nispet eden, genelde içinde yaşadığım ortamda, cemaatlerin içerisinde kendini İslam'a nispet eden insanların bulunmuş olduğu, yapmış olduğu işleri dini alet ederek o dinden nasıl kar ettiklerini, nasıl para kazandıkları, nasıl bir geçim kaynağı haline getirdiklerini birbirlerine düşmelerinden burada çok iyi anlamış oluyoruz. Burada karşılaştığım arkadaşın bana hani o kadar doluymuş ki, o kadar ayaküstü o kadar şeyler anlattı ki burada anlatamayacağım zaten anlatılmasının da abes olacağı şeyler bir kez daha Türkiye'de özellikle Türkiye'de bulunan cemaatlerin kaldırılmasını bu konu hakkında gündem yapılan televizyonlarda falan gündem yapılıyor bu tarz şeyler. Gerçekten bu tarz cemaatlerin kaldırılmasını ne niyaz ediyorum. Allah kul arasında hiçbir cemaatin, hiçbir şeyin, hiçbir, hiçbir hocanın, hiçbir ad, e, aydının adı ne olursa olsun hangi siyasi partiden, hangi dernekten, hangi tarikattan, hangi gruptan olursa olsun kimsenin Allah'la kur arasına giremeyeceğini, sadece insan olmak gerektiğini, insan olmakla birlikte e, e, diğer insanlara karşı bir vazifemizin olup olduğu, bir sorumluluğumuzun olduğunu da unutmamasını gerektiğini bir kez daha söylüyorum buradan. Biz ilk önce insan olmamız gerekiyor. İnsan, çünkü biz aciz, yaratılmış bir varlığız. Biz ee, muhtacız. Biz eksiyiz Biz birilerinin yardımı muhtacız. Bugün ister büyük şehirde yaşayalım, ister e, herhangi bir kırsal bir bölgede yaşayalım, nerede yaşarsak, yaşarsak yaşayalım, bulunduğumuz bölgede yaşayalım. Ee, ...kendi ihtiyacımıza göre e, muhakkak yardım gereksinimi duyuyor insan. Kırsal kesimde yaşasan, e, ömrünün çoğunluğunu şehir kesiminde yaşayan insan için... ...kırsal kesiminin kendine göre bir artıları veya da eksileri vardır. Sıkıntıları vardır. E, nereye gidersek gidelim, nerede bulunursak bulunalım... ...mutlaka biz, e, bizler insan olarak e, diğer kendimiz gibi olan insanlara... Ee, bir bakıma muhtaçız. Ee, bu muhtaçlık e, yalnız şu konuda değil. Yani Allah Subhanahu Teala'nın rızık vermede, yaratmada, e, teşride, ondan sonra söyleyeyim, her konuda Allah Subhanahu Teala biz her şeyin Allah'tan geldiğine inanmakla birlikte Allah Subhaneh Teala e, bizim zayıf ve aciz birer varlık olduğumuzu Kur'an-ı Kerim'de bildirmekle insanların içerisinde iyi insanlar olun, insanlara iyilik yapın diye e, Kur'an-ı Kerim'in bir sürü yerinde geçmektedir. Ayrıca e, insanların birbirlerine olan e, hasımlıklarında olsun ve akrabalıklarında olsun illaki bunun kan bağı olmasının şart olmadığı, kan bağının her, her ne kadar birinci planda e, ön tutulmasıyla birlikte ilgilenip, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim yolumun insanları benim soyumdan gelen değil, benim yolumdan yani benim evimin, ocağımın insanları benim soyumdan gelen değil, yolumdan gidenlerdir dediğini de unutmayarak şu anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Allah Subhanahu Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini, kitabını her ne kadar dillerine pelesenk etmişlerse de cemaatler bunların hal, diliyle, hal dilleriyle ee, o Rasulullah Aleyhisselat Vesselamı ve getirdiği şeriatı e, haliyle tekzip etmektedirler. Yani yalanlamaktadırlar. Konuştuğum arkadaş da bu tarz sorunları biraz böyle irdelediğiniz zaman o kadar çok e, ağır kelimeler kullanıyor ki kendine zararı dokunmuş kendisi gibi olan yıllarca beraber yaşadığı içinde bulunduğu cemaatin içindeki insan o kadar ağır laflar konuşuyor ki bir tek e, imanına e, imansız diyemiyor ve hatta bu Müslümana ait Müslümanım diyene ait bir davranış diyemiyor. Çünkü iman ve İslam noktasında Hangi ameller insanı Müslüman eder, İslam eder, teslim eder Allah'a karşı? Hangi ameller, hangi davranışlar insanı İslam dairesinden çıkarır? iman ipini boynundan çıkartır. Bunları bilemediği için buna bir adlandırma, bir vasıflandırma koyamıyorlar Kur'an diliyle. Koy, koyamıyor. Ama şey haricinde yani Müslüman değil haricinde her şeyi söylüyor. Yani dolaylı yoldan ha yani tekfir dediğimiz, inkar etmek dediğimiz şeyi dolaylı yoldan yapıyor. Fakat bunu e, Kur'an deyimiyle, Kur'an diliyle söyleyemiyor insanlar. Bizim gibi insanlar da bunu Kur'an lügatıyla, Kur'an Kur sözlüğüyle, Kur'an kelimesiyle söylediğimiz zaman da bizim gibi insanlar halk arasında maalesef aşırı e, durumuna e, düşüyoruz. Ve bu yüzden de bazı e, bazı grupları ister istemez fikirlerimiz hasabıyla e, birilerine atıfta bulunarak bize e, terörist veya da değişik damga e, damga, e, damga damga damga şey yapabiliyorlar damgalayabiliyorlar bizi herhangi bir cemaate etiketleyebiliyorlar bu yüzden de e, kendi davamın kendi inancımın e, hak olduğunu bir kez daha her seferinde şu evimden şu odadan dışarı çıktığımda görüyorum ve müşahede ediyorum Allah subhanahu aleyhi ve bize gerçek İslam'ı yaşamayı nasip etsin yani öyle ki insanlar e, yani yani din lafsından, din kelimesinden, İslam kelimesinden bıkmışlar ve bu bu da kendi cemaatların içinde bölünmekle birlikte birbirlerine düşman kesilmişler. Hani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelimesi var. Onları Yahudiler için söylendiği ee, ya, ya Yahudiler için Yahudiler için söylendiği ee, rivayet olsa da onları sen bir arada görürsen ama kalpleri dağınıktır. Gerçekten de bugün cemaatlerin içine baktığın zaman e, her ne kadar bir arada toplu halde gördük, gördüğünüz zaman onları e, ne kadar bir arada bulunsalar da gerçekten işlenişe birbirlerine kim beslemekte, husumet beslemekte, birbirlerinin arkasında kuyu kazmaktadırlar. O yüzden e, ilk önce insan olmak lazım ve Türkiye tutmakta. E, Topraklarının özellikle Türkiye diyorum. İslam coğrafyası tabii ki geniştir ama bütün İslam coğrafyaları içinde tek müreffeh yaşam süren, tek zengin yaşam süren, tek dört mevsimi süren, bolluk içinde yüzen Türkiye olarak görüyorum. Çünkü Afrika ülkelerine, Orta Asya'ya, işte Kafkasya taraflarına, Türk ülkelerine, Türklerin yoğunlukta olduğu Soet Eski Sosyalist, e, sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nin o dağılmış Türkmenistan, işte Türkistan, e, Moğolistan, Kırgızistan gibi yerlerde Türk e, coğrafyalarına baktığınız zaman oralarda gerçekten bir sıkıntı olması hasabıyla oralarda biraz daha İslam'a karşı mütevazilik insanların birbirlerini anlama noktasında biraz daha müsamakar davrandığını görüyoruz. Ama Türkiye, ben şu anda içinde yaşamış olduğum topluma baktığım zaman gerçekten büyük bir şımarıklık içinde Türkiye'deki Müslümanım diyen insanlar o yüzden bakıyorsun Türkiye'de Türkiye'de bugün deizmler, ateizimler, ondan sonra yani, sosyalistler değişik değişik ideolojiler türmekte, türemekte ve insanlar gerçekten din e, din kisvesinden, din kimliğinden e, uzaklaşmakla birlikte e, hani bu kimlik içerisinde bulunmak istememektedirler. E, bizim siyasetimiz olsun, bizim ...dinimiz olsun, hiçbir alanda biz bu işi halisane bir şekilde, düzgün bir şekilde yapmayı beceremiyoruz. Artık işte demin dediğim gibi çok şımarıklıktan mı, e, hani fazla bolluktan mı oluyor bilemiyorum ama gerçekten... ...biz toplum olarak şımarık bir toplumuz. İnsanları cemaati, cemaat olarak kimliğe, kimliklere, sınıflara, e, gruplara bölmüşüz. E, yani... İster sosyal ortamda olsun, yani internet ortamında, ister dışarıda, sosyal gerçek hayatta olsun. Yani insan ne bileyim bir vakfa, bir derneğe, ne bileyim bir yere girmeye girip toplumun arasında bulunmaya insan çekiniyor. Bir toplumun içerisinde bulunsan o topluma, o cemaate, o gruplara... E, düşman olun veyahut da kim mesleğin başka fikirli insanlar çıkabiliyor. Yani her şey birbirine karışmış durumda. E, bu karışıklık içerisinde e, Allah subhanahu teala bize e, kimsenin tesiri altında kalmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayabilmeyi, Resulullah ve vesselamın yaşantısını ve hayatını günlere yayarak, hayatımıza yayarak onun e, doğru anlamayı bizlere nasip etsin. İslam'ı, gerçek İslam'ı Müslüman olmayı, müminlerden olmayı bizlere nasip etsin. Güzel insan olmak lazım. İnsanlara faydalı e, bireyler yetiştirmek lazım. Topluma faydalı olmak lazım. E, bizler e, dediğim gibi aciz varlıklarız. Gerçekten de bugün e, insan kendine bir baktığı zaman ne uykuyu, uykumuzu, ne başımıza gelen bir hastalığı hiçbir şey engelleyemiyoruz. Uyku, yani uykusuz kalamıyoruz. Bir zaman geliyor pıt diye yatağa düşüveriyoruz. Ne bileyim küçücük bir mikrop gözle göremediğimiz mikroskopla bile zorla görüken küçücük bir mikrop koskoca sağlıklı bir insanı bir anda yıkabiliyor. Gerçekten çok aciz varlıklarız. O yüzden biz birbirimize insanlığa muhtaçız. Bu insanlığın içerisinde şu dünya gibi küçük yani kainatın içinde bir çölde bir kum tanesi kadar zerre teşkil etme şu dünya içerisindeki insanların içerisinde gerçekten güzel insanların bulunması hasabıyla dünya şu anda az da olsa yaşanabilir yaşanabilir bir haldedir. Bu küçücük insanların bu güzel insanların doğaya, insanlığa faydalı olan, faydalı olmaya çalışan en azından o yolda gayret eden insanların gerçekten az da olsa bir çalışmalarıyla gerçekten dünya şu anda nefes alınabilir ve yaşanabilir bir haldedir. Yoksa insan olumluğu e, diğer insanlara çok güzel işler yapıp faydalı dünyayı böyle çok güzel hale getirebilme kapasitesi varken tam tersi de dünyayı bir zindan haline getirmeye ve dünyayı cehenneme çevirmeye hani tabiri caizse cehenneme çevirmeye e, gücü yetebilecek bir varlık. O yüzden e, şu anda dünyada e, çok e, az bulunan bazı elit tabakalar ee, böyle rahat yaşayacağım diye birilerini sürü yerine koyup onları böyle kitleleri e, böyle e, infiale sürükleyip onların üzerinden nem alınıp e, kendileri rahat sürme e, sürmek için dünyada zulüm yapan, dünyada silahlar üreten, insanları birbirlerine kırdıran, kırdıran kişilere karşı bu iyi kişilerin e, günden güne e, yeryüzünde artmasını ee, dilemekle beraber Allah subhanahu Teala dua ediyorum böyle insanların içerisinde gerçekten dini dili ırkı ne olursa olsun bakıyorsunuz vicdanı olan insan en azından e, kendi yaratılmış olduğu Allah subhanahu yaratmış olduğu fıtratına binaen yani fıtratını bozmamış ki fıtratını iyilikten yana kullanmış insana, e, insana faydalı olabilecek işleri yapma adına e, kendi canından ödün vermiş e, kimi zaman zamanının sultanına, kimi zaman zamanının devrimcisine veyahut da zamanının yöneticisine kafa tutmuş, onların sistemlerine kafa tutmuş böyle çok insanlar tarihte görüyoruz. İnşallah bu tarihteki bu tarz insanların günden güne şu ahir zaman diliminde yaşadığımız şu son zamanlarımızda dünyanın, dünyanın günden güne yaşanılamaz bir hale gele geldiği şu günlerde bu tarz kişilere bu tarz sisteme baş kaldıracak insanların çoğalması dileğiyle Allah Subhanahu Teala her gün dua ediyorum Allah Subhanahu Teala bizi doğru insanlardan iyi insanlardan esin Allah Subhanahu Teala bize e, mazlum o mazlumun yanında olmakla birlikte mazlum dediğimiz kişilerin yani mağdur olan kişilerin de bu tarz sisteme karşı çıkanlardan esin dolaylı oldan ben Müslümanım deyip bu sistemden razı olan, bu düzenden razı olup da bu düzen içerisinde gerçekten kıyıda, keşede, kenarda insanlığın faydası için bir şeyler yapma adına kendi ömrünü adamış kişilerin böyle zor durumda kalıp onların hem maddeten hem manen çok zor durumda kalmasına sebep olanların yanında olmayı bizlere nasip etsin. E, mazlum, gerçek mazlum sisteme, e, zalim idareciye bulunduğu kendinin yokluk içerisinde veya kendisine sıkıntı veren ortama sebep olan kişilere karşı baş kişilere mazlum demiyoruz. Mazlum kendi kaderine ben bu kaderimmiş, bu benim fakirliğimmiş, bu benim işte şeyim, benim başıma gelen bir imtihanmış deyip de böyle kafasını önüne eğip her halükarda durumlara razı olan değil. Ebu Zer Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh gibi Hangi durumda olursa olsun ister bir köl bedevisi olsun ister en ırak yerde dağlık başında bir köy adamı olsun ister şehrin göbeğinde birisi olsun nerede olursa olsun nerede yaşarsa yaşasın bulunduğu ortama ve sistemin içerisindeki kokuşmuşluklara pisliklere razı olmayacak insanlar yetiştirmeliyiz. Bu insanları hayatımızın her türlü alanında görmek Du'a ve temennesiyle ile Allah Subhanahu Wa Taala bizi e, İslam dediğimiz Müslüman dediğimiz e, insanların ağzından çıkan kişilerin Allah'a ortak koşanların Allah'ın yasalarının yerine kendi yasalarını kendi sistemini kendi sistemlerini Kur'anların ve buna razı olanların insanların haricinden yani Allahu Teala bizi tevhidde kendisini billemeye ve onda ona şey koşmadan ona ortak koşmadan bütün peygamberlerin ortak çağrısı la ilahe illallah noktasında bizleri buluşmayı nasip ve muvaffak etsin Allah Subhane beni bu durumundan şu sıkıntılı durumundan kurtarsın ben aslında kalbimde, gönlümdeki sıkıntı sadece insanlarla e, böyle kafa dengi insanları bulamayıp onlarla diyalog içinde olamamam normalde iyilik bakımından kimsenin e, ben ben benden bir zarar görmediğini herkes biliyor e, ama maalesef insanlık bakımından ilk önce insan olmaya çalışacağız ondan sonra İslam Zaten eğer İslam'ım diyorsa Müslümanım diyorsa Müslüman'a davranır gibi, Müslüman'a yakışır gibi bir davranış sergileyeceğiz. Her alanda ne olursa olsun İslam'ı, Kur'an'ı, kitabı, Allah'ın ismini böyle bazı çıkarlarımıza alet etmeyeceğiz. Bunu bir geçim kaynağı olarak, bir sektör olarak yapıp biz de bunların tüccarları olmayacağız. Olmayalım inşallah. Allah subhanahu ve teala bizi doğrulardan etsin. Velhamdülillah Rabbil Alamin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.